Gönlüm yâre, dalasım geldi gönlümü Yare dalasım geldi Bahrine aşkın dalasım geldi Bahrine aşkın dalasım geldi Ağrı namusun şişesini Ağrı namusun şişesini hem. Vuru ben taşa, çalasım geldi Vuru ben taşa, çalasım geldi Kalmadı da sakatim aslında Kalmadı sabrım, sakatim aslında Cismim püryani derse mi geldi? Cismim püryani derse mi geldi? Aşkın adına beni ben bir gün Aşkın adına beni ben bir gün Arayıp yâreyi bulasam geldi Arayıp yâreyi bulasam geldi hem Cehra Cehra koyrayım hem Cehra Cehra koyrayım aşk gülün inadına geldim aşk gülün inadına geldim Salmadır sabrım, saçımı astla. Salmadır sabrım, saçımı astla. Cisimime burnu alanidece mi geldi? Cisimime burnu alanidece mi geldi? Asma uçsak dost, sahmet etmiş dost. Asma uçsak dost, sahmet etmiş dost. Dojo ben aradım, görece geldi? Dojo ben aradım, görece geldi? Seni şaktım yüzümü demek, seni yüzümü demek. Pes sürürüm dan geldi, pes sürürüm dan geldi. Derki kocose, toyu bayarı, derki kocose, Yar mı geldi, yar ilacını aldılar mı geldi. Dalmadı sabr. Da da dema sal halde sabırın. Da mi geldi? Gitme mi mi geldi? <gülüyor>